Alçak basınç Popüler kültürün kıyısında yeşeren alternatif ve yenilikçi müzik akımları Hazırlayan ve sunan Harun İzer akklar kararsız el ey... Duvara değer Merhaba. E, Alçak Basınç başladı. Hoş geldiniz programa. Bu akşam e, programa Nilipek. Nilipek'in yeni albümden bir şarkı ile başladık. Çünkü konuğumuz. Hoş geldin. Hoş bulduk. E, Döngü ismindeki ikinci albümü e, Nilipek'in ne zaman? Cuma günü. Bu cuma. Cuma e, dijital. Digital. Ortamlarda çıkıyor Evet ilk oradan çıkacak sonra kayıt e, fiziki halde gelecekmiş vesaire konuşacağız e, Bugün e, bütün programda bu yeni albüm e, dinleyeceğiz Döngüden parçalar dinleyeceğiz Hatta büyük kısmını dinleyeceğiz birkaç parça hariç büyük kısmını dinleyeceğiz bakalım Evet eleyemedik <gülüyor> Evet kolay olmadı e, Ama iyi de oldu yani şey hem büyük kısmı hem de birkaç parçanın olmaması Hı. Dinleyecek bir şeyler kalsın e, Tekrar tekrar ee, evet e, ikinci albüm şimdi biraz e, geriye dönüp de, e, de konuşacağız soracağım şeyler var ama bir önce aslında yani ne zaman e, en, en aslında şey soru böyle nasıl başladı müzik diye sormak da istemiyorum aslında ama. E, evet ne noktada başladın sen hani e, müzik yapmalıyım diye çocukluğundan mı başladı mesela belki oradan? Yani aslında çocukluğumdan beri bir müzik Yapma refleksi vardı hani bu bir meslek gibi ya da bir herhangi bir şey gibi değildi de hı hı. hani sürekli böyle melodiler yazıyordum kendi kendime kendi kendime şarkılar yazıyordum yani hani şey 3-5 yaşındayken de bunu yaptığımı biliyorum yani ee, ve hani böyle insan hani karaciğerim var mı diye düşünmez ya hani bir şey başına gelmediği sürece o çünkü hep oradadır. Evet. Müzik de benim için hep oradaydı yani um, çok uzun bir süre müzisyen olacağımı düşünmedim. Ee, hatta çok uzun bir süre akademisyen olacağımı zannettim Ya da psikolojik danışmanlık yapacağımı hı. zannettim Hatta ama... galiba ilk albümün yayınlanmasından tabii. sonrayı bile içeriyor bu Tabi tabi tabi hala üniversitede çalışıyordum yani ee, Ama sonunda artık hani ya ben bu işi yapıyorum bu işi yapmalıyım noktasına geldim Ama hep müzik vardı hı hı. E, Genelde böyle oluyor zaten aslında değil mi Hani bir, bir şey böyle çok küçüklükten gelen bir e, istek ve onun durdurulamaması çekti. Evet, yani ihtiyaç aslında istekten Hı -hı. ziyade. Hani benim bu şey yani benim kendimi ifade etme şeklim bu gibi. Olur yani, yani bunu yapmazsam hastalanacağım gibi bir şey yani. <gülüyor> o kadar net. Evet, e, bu 2015'te ilk kalbim sabah çıkmadan önce de aslında YouTube'da işte sosyal medyada videolar falan Hı -hı. dönüyordu diye e, hatırlıyorum. Hı -hı. Oradan e, bu 2010'ların başı aslında bu sosyal medyanın hareketlenmesi bir müzik, e, bizim de müzik dünyamıza böyle ciddi bir etki, bir ivme verdi galiba değil mi? Yani o dönemin e, ilk çocuklarından birisin sen de gibi düşünüyorum bir yandan. Yani aslında tabii şey değişti. Ee, eskiden bir müzik, bir müziği insanlara ulaştırmanın yolu çok daha farklıydı. Yani benim mutlaka bir plak şirketine gidip, biriyle anlaşıp, işte kayıt yapıp, e, hani... Ve daha bunu dağıttırabilmem Bir görünür hale gelebilmem gerekiyordu Hani Oyunun biraz, kuralları içinde aynen, şey yapıp Onun, böyle... yani iç, onun için de hadi Oyunun kurallarının dışına çıkarsam da hani Daha böyle do it yourself bir kültürle Daha bağımsız bir kültürle Hı -hı. Hani yine kendi kayıtlarımı yapıp Gidip hani satmam gerekiyordu E şimdi iş dijitale Gelince ve sosyal medyaya gelince e, Biraz daha kolaylaştı Ve zorlaştı yani çünkü insanların beklentileri farklılaşmaya başladı. Hmm. Daha fazla üretim yapmamız gerekmeye başladı. Normalde hani atıyorum bir iyi albüm belki iki yıl, üç yıl hani aslında ona vakit ayırıp doğru düzgün yayınlayıp sonra yeni bir albüme de yine vakit ayırmak gibi bir şey varken hmm. şimdi e, dinleyici de sürekli bir şey beklemeye başladı. Eğer müzik üretmiyorsanız hani hayatınızdan bir şey paylaşmanız gerekmeye hmm. başladı. Kendinizi unutturmama gibi bir... Kötü yanı var bir. Ayrı bir, evet yani iyi yani iyi tarafı vardı ama kötü bir tarafı da var tabi. Evet. Ee, bir, bir sürü şey geldi buradan Şimdi, <gülüyor> Tamam o zaman daha derinleşmeden e, dediğim gibi Nidipey'in döngü albümü e, önümüzdeki günlerde çıkacak. Oradan parçalar dinliyoruz. İlk dinlediğimiz parça koşu yoluydu bu arada. E, şu anda online'da da dinlenebilen parçalardan evet. bir tanesi. Ee, albümü yayın öncesinde konuşuyorduk çok e, böyle dinamikliği yüksek yani sakince başlayıp çok yükselen parçalarında olduğu bir albüm biraz onları böyle karıştırıverdik içinde kendi içinde <gülüyor> ee, albümdeki yayınlanacağı sırayla dinlemeyeceğiz yani parçaları ee, Sırada da bu Eskiden de aslında ilk konserlerde de çaldığım parçalardan bir tanesi Defne değil mi? Hı hı. Ee... Evet hatta ilk albümün lansmanında ikinci albümden şarkı çalmış olduk ha, yani. O, güzel. <gülüyor> ee, Defne ile devam ediyoruz o zaman şimdi. Sanki her şey benden ayrı. Kuru lamba tüm gün Yuvarlandı masadan düştü. İşte ben. Defne'yi dinledik e, Nidipay'ın e, döngü albümünden ikinci parça biz arada kendi kendimize bayağı, bayağı bir sohbet ettik, ettik. <gülüyor> her yere gidebiliyor konu. E, evet en son aslında demin e, şeyde bırakmıştık bu e, e, yükselen dinamiği yüksek parçalar. <gülüyor> e, o Şeyi soracaktım ben aklımda vardı e, ilk albüm 2015 çıktı arada remix albüm var onu ayrıca konuşuruz belki. Ee, i̇lk albümde yine bir e, Röportajda gördüm böyle uzunca Zaman birikmiş parçaların e, Çıktığı bir albüm işte 5-6 sayınlık bir dönemin Birikimi hı hı. ben kendi kendime işte e, Şeyi düşünmüştüm tamam demek ki iki, e, ikinci albüm e, Yeni bir sayfa yepyeni parçalar Halbuki öyle değilmiş e, <gülüyor> Defne, e, Yeni Ve de Şeytan, şeytan. E, Ta ilk lansman zamanlarından beri olan hı hı. Parçalar demiştin Eee ...böyle bir yanda beklemiş... ...eski parçalar. Yani bir taraftan... E, e, ...evet böyle... ...bu kadar uzun bekletmek iyi bir şey mi parçaları? Pişiriyoruz. Değil mi? <gülüyor> Öyle Yok. oluyor. Yani şöyle... E, ...biz aslında... ...dediğim gibi hani şeytanı defneyi... ...düzenlemiştik, yeni işte düzenlemiştik... ...ama onların... İlk albümdeki yerleri biraz belirsizdi. Yani ilk albüm zaten tarzı çok daha farklı olduğu için... ...hani o şarkıların orada çok bağıracağını... ...ve yerini bulamayacağını düşündük. İlk albüm daha sakin... Daha böyle... sakin, daha akustik. Evet. Ee, yani yine orada da biraz çıldırdığımız şarkılar var... var ...ama hani ya. yine bir... hani ...sonuçta belli bir ivmede gidiyordu. Yine de akustik gitarlar seviyesinde. Aynen. Hiçbir yani zaman hani gitarları hiçbir zaman böyle... böyle... ...bangır bangır olmadık yeşil çimler dışında. Eee... Ama şimdi bu albümde bir de hikayeye de oturunca hı hı. artık dedik ki hani bu tamam. Bunu bir bütün olarak yayınlayabiliriz. Ee, yükseleceğimiz yerde yükselip şey böyle hı duyguların hı. güçlendiği veya aynen öyle düştüğü. Ee, çünkü evet ilk albümde gerçekten böyle çok tutarlı, düz. Yani düz demek herhalde bir anlamda doğru. Düz hı demeyelim hı. ama... ...daha böyle çok yükselmeyen... ...çok alçalmayan bir çizgi varken, ...bu albümde aslında şimdi de dinleyeceğiz parçaları... Ee, ...sıkı yükselen parçalar var böyle... Evet. Yani ...giriyor <gülüyor> ve gümbür gümbür... E, ...giriyor. Ee, evet bunu demişken... E, ...albümün dinleme sırasında... ...demin yine aramızda konuşuyorduk... ...bu e, bir de hikaye olması aslında... <gülüyor> ...belki hızlıca bir parça ondan bahsedip... ...sonra bir sonraki parçamıza geçebiliriz. Tabii yani... Albümde aslında döngü bir yani döngü birle başlıyor zaten evet. albüm döngü bir ve döngü iki hikayeyi anlatan ve karakteri hatırlatan şarkılar diyebilirim ve bu aslında söz konusu karakterin sürekli olarak yaşadığı bir döngüyü anlatıyor ee, duygusal bir döngüden bahsediyorum hı hı. hani illa duygusal derken hani aşk anlamında söylemiyorum ama ruh hali olarak hı hı. Ee, ve bu hep bazı duyguların geri gelmesi böyle gibi Evet mi? evet gibi yani hani bir şeyleri çözememek Çözdüğünü zannetmek Tamam hani çıkıyorum demek Ama tekrar düşmek Hı -hı. gibi ee, Ve bütün bu ruh halinin döngüsünü Anlattığı için e, Adı da döngü oldu <gülüyor> <gülüyor> Yani öyle bir sıralamayla gidiyor aslında ...şarkılarda o hikayeyi anlatacak bir sıralamayla evet. gidiyor. Evet biz bir demin de demiştim... ...sıralamayı bayağı kırdık, karıştırdık, böyle, evet. karıştırdık olsun. <gülüyor> bir de albüm aslında o, o şekilde yayınlandığında... Ee, bir de o sırayla sırasıyla dinlemenin ayrı bir anlamı olacak demek ki ee, Ama karıştırdık ee, Havada bir hinlik var ile devam edeceğiz Yukanın parçasıydı değil mi? Evet o? ilk hani... albümünden bir parça Evet o şeyden 2008'deki albüm hı hı. Ee, Evet onu dinleyeyim sonra yine buradan da devam ederiz da bir hindik var. Nilipek'in e, döngü albümünden bir ayuka yorumu. E, Nilipek'te konuğumuz bu akşam Alçak Basınç'ta. E, i̇lk albümde de bir tane yorum varmış. Vardı. Evet. Hamur işleri Aa, Evet. E, Sakin. Sakin grubunun değil mi? Hı -hı. E, burada da bir tane var. E, aslında şey aklıma geldi. Kalbenin de mesela son albümünde. ilk Hı -hı. albümünde de bir tane güzel bir yorum vardı. Şimdi bu son albümde de e, Nicarayı bir an bir parça iyi bulunmuş. Rüzgarı, rüzgar, galiba. Evet. evet, doğru. E, böyle bir tane yorum seçmek. Şimdi mesela albümün hani belli bir akışı var dedin. Hı hı. Araya da bu parça girmiş. Hani bu da o akışa uydu diye tahminen koymuşsundur. Ama nasıl, nasıl seçiyorsun? Veya bu hani yorum kat, yorum parçası almak albümde nasıl bir düşünceyle gelişiyor? Yani şey gibi düşünüyorum. Zaten. Her ne kadar yorum yapmak çok eğlenceli olsa da hani Hı -hı. o şarkıya farklı bir şey katmayacaksam yorumlamamaya çalışıyorum. Yani e, hani bu şarkıya da farklı bir şey kattım anlamında söylemiyorum ama. Yorum yani, yani sonuçta bir yani tamamen yorum. bambaşka olması evet, gerekmiyor. Evet, yani, ama hani birebir aynısını çalıp söyleyeceksem hani çok Hı -hı. anlamlı gelmiyor açıkçası. Ee, o yüzden de bir de şeye bakıyorum tabii benim için o şarkının ne anlam ifade Hı -hı. ettiğine. Ve ee, havada bir hinlik vardı. Çok sevdiğim bir şarkıydı. Kavırlamaya yani yorumlamaya e, bir konser öncesi ben karar verdim. Hani ya ben bu şarkıyı çok seviyorum şu arada kendimi kötü çok kötü hissediyorum. Ben bu şarkıyı yani yorumlamak istiyorum falan diye. Hemen Can'a söyledim. İşte Can solo yazdı. İşte Ozan Hı. işin içine girdi falan filan. Sonra Berkay işin içine girdi. Biz zaten konserlerde çalmaya başladık. Bu da yine iki albüm arasındaki dönemde evet, olan bir şey. İşte bir senedir falan çalıyorduk Aha. zaten. Ee, hatta ilk tam kadro olarak e, galiba Haziran, geçen sene 2016 Haziran'da çaldık. Hmm. Ee, sonrasında da albümün hikayesine de o hani anlayamama, neden böyle oluyor ruh haline de çok uyduğu için albüme de koymak istedik. Ee, şey. Bu arada albüm için döngü ve işte demin antıklarını düşünce bu e, senin kendi akademik geçmişinle de <gülüyor> biraz bağlantısı var sanki bunun yani. Veya oradan da beslendin mi bunu şey yaparken o psikoloji üzerinden? <gülüyor> Oldu tabii yani. E, yani birazcık içselleştirdiğim şeyler var sanırım psikoloji eğitiminden <gülüyor> dolayı. Hani artık psikologluk ya da psikolojik danışmanlık yapmasam da hani... ...birazcık dünyayı öyle algılıyorum tabii ki. Yani Hı. çok ruh halleri ve çok duygular üzerinden algılıyorum. O da muhtemelen şarkılara yansıyordur. Çünkü hani algınız o olunca ifade şekliniz de ona göre şekilleniyor. Ee, ama Hı. hani mesela şeytanı baya akademik bir yerden <gülüyor> <gülüyor> yani. tezi şeyi Tezi bitirmiş miydin sen? Yok. İşte bitiremediğin tezi albümle... <gülüyor> Evet albümü vereceğim. Ben bunu yaptım. <gülüyor> bunu <gülüyor> doktora tezi olarak kabul ederseniz sevinirim diye. <gülüyor> Ciddi bir akademik isteyen olur aslında. Yani. <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> Ee, ...şeyi soracaktım bu arada... ...şimdi albümün... E, ...içindeki e, not... E, ...bilgilere, notlara bakınca... Hı hı. E, ...bütün parçaları... ...söz müzik sen yapmışsın... ...sonra ciddi bir düzenleme... E, ...şeyi var böyle... E, ...düzenleme takımı... ...ve evet. girip parçalara hep beraber düzenlemişsiniz... ...biraz grup ruhu falan da gelişmiş sanki burada hı. diye düşünüyorum... Yani... ...yani... ...bir şarkı sadece Ceylan Ertem'e ait... Hı hı. E, ...soru işareti... E, ...onun düzenlemesinde de katkısı var aslında... E, ama evet yani bir süre beraber vakit geçirip beraber çalınca zaten frekanslar uymaya hmm. başlıyor aslında. En azından birbirine laf anlatabilmeye hani böyle hemen ya bir dakika burası oldu olmadı diye konuşabilmeye ve bundan hani bunları kişisel almamaya başlıyorsun. Hmm. Ee, ben de çok şanslıyım açıkçası hani arkadaşlarımdan dolayı çünkü e, beraber çok güzel akıyoruz müzik konusunda diye düşünüyorum. Bir de şeye denk geldi. Onu da söylemek isterim. Hepimizin çok saçma sapan şeyler yaşadığı bir dönemde kaydedildi. Hı. Daha doğrusu düzenlemeler yapıldı. Ve hani... Bu ne zamanlara yaklaşık geliyor böyle? İşte öyle? 2016 Aralık'tan itibaren biz Hı. stüdyoya girip düzenlemeleri yapmaya başladık. Ee, ve hepimizde böyle birikmiş bir pis elektrik <gülüyor> vardı diyebilirim yani. Hani e, haliyle... Bunu hep beraber düzenlemek istedim ben. Hani bir kişi düzenlemesin hepimiz bütün içimizdeki pis enerjiyi o duygu durumunu buna aktaralım. Çünkü ben herkesin bir katkısı olacağını düşünüyordum. Nitekim de öyle oldu. O yüzden böyle bir takım halinde düzenledik şarkıları. <gülüyor> evet yani şeye de aslında müziğe de yansımış diye düşündüm. Tabii hani çok böyle doğrudan okunamayacak bir şey değil hissi bir çok düşünce olarak. Çok duygusal bir şey evet. Ee, ve de şey aslında sound'un yükselmesi bu daha güçlü parçaların olması vesaire hani iyi bir takım oyunu etkisi çünkü ilk kalbimde birazcık daha kendi başına bestelenip <gülüyor> kendi başına icra edilebilir de olan parçaların desteklenmesi gibi bir görüntü <gülüyor> yani düşünce Yani aslında bu da biraz öyle yani yine kendi başıma besteledim <gülüyor> kendi başıma icra ettiğim zamanlarda oldu aslında bu <gülüyor> şarkıları ama Son haline yani son formuna hep evet. beraber ulaştırdık gerçekten Evet yani dün konserde de bu arada dün Babilonda lansman konseri vardı <gülüyor> çok da güzeldi şey, Orada da böyle şey dinlerken hani bir yerlerden işte ne bileyim keyboarddan bir yerden bir melodi giriyor Diğer keyboarddan başka bir şey giriveriyor <gülüyor> işte orada senin vokal oyunların veya işte diğer gitarlarda davulda bir takım şeyler böyle Hı -hı. herkes bir şeyler katmış gibi bir hissiyat var yani gerçekten şeyde evet, o o o beni de çok mutlu ediyor yani iyi bir takım oyunu <gülüyor> takım böyle bütünleşme olmuş yani çok Yaşasın. güzel ee, yine konuşma çok devam ediyor her zamanki <gülüyor> müziğe gelelim ee, döngü iki var sırada ee, albümede adını veren parça bu arada bir şey soracağım ya yani bir parça döngü iki demek böyle bir şey yapmadım mı hiç tedirgin etmedim mi seni neden ...ne bileyim çok böyle teknik bir isim gibi duruyor. Yani bilmem çok üzerine düşünmedin yani. açıkçası. Düşünmeyince hiç tedirgin olmuyorsun i̇şte tamam, bile. Biz böyle müzik <gülüyor> üzerine konuşurken fazla düşünüveriyoruz. O <gülüyor> aslında iyi bir şey değil. Ee, evet Döngü 2'yi dinliyoruz şimdi albümden. I'm not afraid. Döngü iki e, Nilipey'in döngü albümün e, isim parçalarından ikincisi albümde nispeten ortalarına doğru yer alıyor değil evet. mi? Tam beşinci şarkı galiba. Hı. E, evet e, albümden bahsetmeye devam edelim. E, i̇kinci albüm e, yani şey aklım aklımda olan sorulardan biri ikinci albüm şimdi bu ilk albüm şeyden çıktı daha böyle. Haz ee, olan birikmiş şeylerden hı -hı, çıktı hı -hı, Ve de birazcık internetten vesaire İkinci albüme girerken e, peki e, Yani arada onca verilmiş Konser işte seyirciler hı -hı, ilişkisi hı -hı. E, Biraz konserlerden ve seyircilerden de Etkilendi mi o dönemden Çünkü sen ilk albüm da bayağı Konser vermeye başladın bayağı evet. değişik yerlere Gittiniz hı -hı. Yani tabi e, Konserlerde şekilleniyor aslında Çoğu şarkı her ne kadar biz işte Albümün bir kısmını oturup düzenlemiş olsak da bir kısmı da hani bir süredir konserlerde çaldığımız Hani insanların tepkilerini ölçü ölçe belki Hı -hı. şekillendirdiğimiz Hani bu da bilinçli bir şekillendirme değil bu arada yani Hani Hı -hı. E, aa, burada işte şey kaza geldiler <gülüyor> o yüzden şöyle bir şey yapayım falan gibi değil ama hani Çok hissi bir şeyden bahsediyorum Hı -hı. E, Ve bu şekilde ilerleyen şarkılardı Birazcık da bir konserler işin içine girince cesaretimiz de arttı. Bağırmaya yönelik ya da enstrümanları hani yüksek çalmaya yönelik. Çünkü sahneler buna izin verebiliyormuş, biz bunu yapabiliyormuşuz gibi bir şey geldi. Ee, güven geldi yani. Tabii ki o yüzden etkisi oldu. Evet. Ee, bir de aslında işte o güven geldi derken şey aklıma geldi. Yani ilk çıktığın, benim en azından ilk izlediğim konserlerinde daha zaten otomatik böyle bir... Ee, yani tek başına çıkmak <gülüyor> Sonra biraz işin gelişmesi Daha büyük gruplara evrilmek gibi durumda oldu galiba Değil mi yani bu Daha akustik formattan daha elektrikli bir formata geçiş Yani aslında Akustik formattan elektrikli formata Geçiş çok çok erken yaşandı Yani <gülüyor> albümden de önce yaşandı Hani albümden bir sene önce falan yaşanmıştı ilk albümden ee, Başta işte Ozan'la ben çıkıyorduk sadece <gülüyor> Sahneye ee, Yani bütün şarkılarımı ...iyi çalacak kadar iyi gitar çalmıyorum. O yüzden hani tek başıma hiçbir zaman çıkamadım sahneye aslında. Ee, yani çıktığımda da dört şarkı falan çalabildim en fazla. <gülüyor> Ama e, sonra Can eklendi. Sonra böyle sahne konserlerine çıkabilir hale geldiğimizde... ...dedik ki bizim artık grup kurmamız lazım. Ve ona göre hani gruba göre şekillendirmeye başladık şarkıları. Hmm. E, o noktada aslında elektrik gitarlar girmişti işin içine... Ama tabii ki bütün videolar akustik olduğu için... ...insanlar beni akustik müzik evet, yapıyor zannetmeye tamam, devam etti. Algısal bir durum o zaman o yani evet, aslında. Evet evet birazcık algısal yani... ...hani aslında bir sürü şey konserde verdik o dönem... Hı hı. E, ...tam kadro konserlerde veriyorduk. Hatta böyle yeşil çimler insanları çok şaşırtıyordu mesela. Hı hı. Çünkü onlar yeşil çimlerin internetteki akustik versiyonunu hı. biliyorlardı. Ve onu duymayı bekliyorlardı. Sonra biz böyle oraya sintlerle <gülüyor> yakıyorduk ortalığı falan... Öyle yani Evet şimdi daha aslında demek ki bu albüm ve bunun turnesiyle beraber aslında daha bir okey hani Nilipe'yi hani tek yani böyle bilirdik ama öyle değilmiş gibi bir <gülüyor> durum da ortaya çıkacak demek yani ki Ya işte şey gibi hani böyle değil böyle gibi değil de bu da var bu da var bu da, gibi mi? Yani biz hala akustik konser Hı -hı. veriyoruz aslında hatta e, 12'sinde bir tane var e, ama Nerede? Kanyon'da ha. ...12'sinde Kanyon'da bir konserimiz var... ...bekleriz... <gülüyor> ...ama hani... ...öbürünü de yapıyoruz yani... Hı. ...bizim asıl şarkıların final formları bu... ...ama hani bir de böyle... ...versiyonları var ya gibi... ...biraz şey var galiba bizde hani... ...herkes Türkiye'de dinleyici diyeyim... ...biraz şeyi bekliyor... ...biz bu sanatçıyı böyle tanıdık... ...ha bu böyleymiş... Böyle ...bundan devam sonra da etsin. böyle gider... ...veya <gülüyor> gidecektir herhalde... ...veya işte... ...aa bir dakika böyle bir şey mi yapıyor... ...biz bunu beklemiyor. ...öyle bir durum mu... Yani var mı Yani sence? bence var tabii ki... ...ama bu sanatçıya özel bir durum değil... ...bence Türk insanında genel beklenti... ...bu şekilde... ...yani arkadaşlıkları da bu şekilde... ...bir şey böyle olsun ee, ve olduğu evet. gibi kalsın... ...aynen öyle... ...yani iş hayatındaki şey de o... Hmm. ...hani beklenti de o... Ee, ...hani... O yüzden de insan gerçekten iki kere düşünmek zorunda kalıyor bir şeyi yaparken. Hani acaba doğruyu mu yapıyorum? Acaba çok tepki çeker miyim? Biraz farklı çok... bir şey yapacaksan bir tereddüt evet, ettiriyor yani insana. Hani farklı bir şeyden kasıt da burada hani genelden farklı değil. Normalde yaptığımdan farklı bir şey. Evet. Hani şaşırtır mıyım? Çok mu şaşırtırım? Çünkü şaşırmak bizde biraz kötü bir şey. Ya evet. Aslında kötü bir şey değil şaşırmak. Bence değil. hepimizin şaşırması lazım ama şaşırmaktan korkuyoruz işte. Biraz risk almak. Belki de şey hani öyle bir ülke ki aslında kendine bıraktığı insanlar risk almamayı çünkü zaten o kadar çok risk zaten almak çok zorunda kalıyoruz. Zaten çok... çok şaşırıyoruz hayatta evet, yani. Isteriz, istememek istemeden evet. çok oluyor. Bari bu böyle kalsın evet, diye. Evet istediğimiz şeylerde kontrol edebilelim <gülüyor> belki evet. iyi buradan böyle çok güzel sosyal çıkarımlar da yaptıktan <gülüyor> sonra... Ee, tam da bunu da güzel anlatan e, adı itibariyle belki e, sözlerinde Cey er söz ve müziğin Ceylenertemin yaptığı değil mi? Evet soru işareti. hızlıca dinledik. Çünkü birazcık zaman sıkıntımız da var. Arkada çalmaya devam ediyor parça. Ee, soru işareti. Ee, bu arada hani farklı sanatçılarla nasıl ortak çalışmalar yapıyorsun? Yani Ceylan var. Ee, Ceylan Erten var albümde. İşte Ayuka, Ayuka aslında hani şarkıyı kullanabilir miyim diye evet, rica aynen. etmişsindir. Evet. Onlar da tamam demiştir herhalde. Tabii yani şey oldu aslında bir süredir zaten hani küçük bir çevre olduğumuz için onların kulağına gitti tabii ki o şarkı. Hı hı. Ee, hatta böyle... Yorumun o zaman yaptığın... Tabii hı. ki. Yani konserlerde işte çalıyorduk akustik olarak. Ee, ve hani atıyorum bizim sesçimiz onun da sesini yapıyor. Hemen böyle mesajdan bak ne çalıyorlar falan ha. diye yolluyor ha. ediyor ha. falan. Ha. Berkant. Ee, Berkant. Ee, ve şey oldu hani oradan zaten bize geldi aslında hani aa çok güzelmiş falan filan diye muhabbet ettik. Sonrasında da ben rica ettim hani bunu albümde kullanabilir miyiz diye. Ondan sonra kullandık. Ceylan'la nasıl oldu belki? Ceylan'la... E, Ceylan zaten bu şarkıyı yapmıştı. 2009 yılında hatta 2009 yılından kalma bir kaydı var şarkının. Ama yayınlamamış. Ha yayınlanmamış. Bu yayınlanmamış hmm, bir şarkı. Ve e, bana vermek istediğini söyledi. Birazcık daha blues formatındaydı. Hı hı. E, özellikle işte bu Kınalıada bilmem gibi şarkılardan dolayı hani bunu da çok... İyi söyleyeceğim düşündü herhalde ya da bana yakıştırdığı uh -huh. bir şekilde. Ama yani ilk söylediği an hani ben sana şarkı vermek istiyorum hani böyle, böyle bir şarkım var dediği an benim nutkum tutuldu. Çünkü ben çok <gülüyor> çok uzun yıllardır Ceylan hayranıyım ve hani şu anda böyle aynı ortamda olabilmek bile benim için çok büyük bir şans. Ee, ben böyle çekinip soramadım çok uzun bir süre <gülüyor> hani. Ya bir şarkı vardı sana bana verecektim falan diye. Sonra Allah'tan o benim çekingenliğimi anlayıp gel gel Aa. ben gel <gülüyor> Bir konuşalım artık bunu dedi Çok güzel ee, Güzel de bir hikayesi varmış gerçekten ee, Şimdi Birkaç şey daha var aklımda ama Bir taraftan da süremizin de sonuna geliyoruz ee, Bir unutmadan şeyi konuşalım ee, Önümüzdeki dönemdeki belli olan konserler Onu çünkü sonra son saniye unuturum diye çekip Ben şimdiden <gülüyor> sormuş olayım Tamam 5 ee, Aralık'ta Ankara'dayız Hı -hı. Pasaj'da 6 Aralık'ta Eskişehir'deyiz, e, peyote'de 8 Aralık'ta İzmir'de İz Performance Hall mu? İz sahnedeyiz, Hı, evet. tamam, tam İz sahne daha mantıklı oldu. E, ondan sonra 12 Aralık'ta Kanyon'da bir konserimiz var, şu anda belirli olan tarihlerimiz Hı -hı. bunlar. Evet, İstanbul'da tekrar 12'sinde ikisinde. Evet. Tamam, tamam. E, bir de sizin bir stüdyo durum var bu da albümde kaydettiğiniz değil mi? <gülüyor> evet. Ee, onu da aslında bir sormak istiyordum. Ee, can Güngör ve... Can Levi. Can Levi ile beraber. İki Can'la beraber, iki, canla. <gülüyor> i̇ki parça Can. Ee, nasıl e, bir ortam? Yani o demin yine aramızda konuşuyorduk aslında. Daha böyle <gülüyor> çok samimi ve hani böyle kendi kendine işlerini kaynatan böyle küçük bir stüdyo <gülüyor> gibi söyledin anlamı kadarıyla. Aynen öyle. Yani ticari bir stüdyo değil zaten hani... Ee, biz sadece kendi işlerimizi yapıyoruz. Bir de hani arkadaşlarımız yani Hı -hı. stüdyoya ihtiyacı olan arkadaşlarımıza hani çok çok cüzi ücretlerle hani böyle Hı -hı. destek gibi o şekilde kiralıyoruz. Ama hani hiçbir gelirimiz olmuyor oradan yani. Ee, ve bir saniye orayı aslında Can Levy bana geldi hani gel beraber dövme stüdyosu açalım Hı -hı. diye. Ben de o dönem daha dövme yapmaya çok cesaret edemiyordum. Dedim ki yani dövme stüdyosu açacaksak illa içinde müzik stüdyosu da olması lazım <gülüyor> evet. ee, Bir de Can Güngör'le de bizim ekiplerimiz aynı olduğu için o dönem çok mantıklıydı bizim beraber bir stüdyo kurmamız i̇şte Üçümüz bir araya geldik ve çok iyi anlaştık bir şekilde ee, Hı -hı. İşte bir sene oldu tam bir senesini tamamladı stüdyo Ses masasında sen oturuyorsun <gülüyor> <gülüyor> Sırayla oturuyoruz <gülüyor> Yo <gülüyor> bu arada cidden şeyde hani işin teknik kısmına dair bir katkın oluyor mu hani herhangi bir çalışmada ya, mutlaka oluyordur bir şeyler ama aslında hani zamanla öğrendim diyebilirim başta hiç olmuyordu ee, Şimdi en azından hani ufak tefek işleri hmm. yapabiliyorum ee, albüm kaydında yani en azından bizim albümümüz kay kaydedilirken çok immeci usulüydü mesela hani atıyorum klavyeler kaydederken hmm. operatörlüğü ben de yapabiliyordum ha. ya da işte gitaristimiz can yapabiliyordu. Ee, bazı günler işte doktor geliyordu Berkant o hmm. yardımcı oluyordu Can Güngör yardımcı oluyordu falan Hani orada gerçekten çok imece takıldık ama Başka zamanlarda başka operatörlerde Geliyor tabii ki evet. hani kayıt yapmaya Evet ee, Yine bir parça devam edelim hala e, Süreyi çok şey yapmadan e, Hesaplıca kullanarak e, Şimdi ha evet sırada Albümde bir böyle bir anda vay diye vuran parçadan şeytan var. <gülüyor> e, aramızda da konuşmuştuk zaten. E, gerçekten bu bence o şeyin e, dinamik e, farklılığın yani çok <gülüyor> sakince başlayıp çok güçlü e, devam eden biten parçaların herhalde albümdeki en güçlüsü değil mi? Evet öyle diyebiliriz. E, onun kendi içinde bir şeyi var mı? Hikayesi var mı? Yani tabii ki çok büyük bir kızgınlık... Ee, aslında yani kızgınlık hikayesi Hı -hı. ama bir yandan da çok um, nasıl diyeyim Felsefik bir yerden geliyor hani ben zaten var ederek bir şeyi bozuyorum gibi bir noktadan başlıyor her şey. Ee, o yüzden de bir yerden sonra her şeyin anlamsızlaşmasına doğru giden bir şarkı. Biraz <gülüyor> doğru var evet. Biraz şöyle. evet. Şimdi deyince şey yaptım. Ee, öyle yani. Peki o zaman şeytan dinliyor PIANO PLAYS PIANO PLAYS ...sakin tatlı tatlı başlayıp gümbür gümbür biten parça... <gülüyor> ...Nelipe'in döngü albümünden... Ee, ...albüm... E, ...cuma günü dijital platformlarda olacak... Aynen ...zaten öyle. demiştik... ...ama tekrarlayalım... Ee, ...birazını dinledik, geriye de dinleyecek bayağı bir şey bırakıyoruz aslında... Ee, ...çünkü çalmayı planladığımız... ...iki parçayı daha çalamayacağız... Ee, ...çünkü çok konuştuk... <gülüyor> bol bol konuştuk olsun çok bol güzel bol oldu... ...bolbol muhabbet ettik... ...keyifli... Ee, şey, bir en son şeyi de sormak istiyorum ben sana. Kabak endinden çıkıyor. Ee, Doğru. İlk albüm sonden çıkmıştı galiba. Yok, yok. Fan Orkutan çıktı. Ha, fan Aa, pardon. Nereden ee, karıştırdım. İlk albüm oradan çıkmıştı. İkinci albümde Kabaklinle anlaştık. Kabaklin, hı hı. Ee, yani o şekilde. <gülüyor> Ee, ...nasıl gelişti yani onlar... ...Kabakli'nin bu arada son dönem çok böyle güzel güzel... ...albümler yayınlayan yeni evet. böyle kayıtlara... ...biraz da caz tarafında aslında işler yayınlıyorlar ama... ...evet aslında ben de o yüzden şaşırdım... ...hani böyle <gülüyor> bir şeyin gerçekleşmiş olmasına... ...karşılıklı oldu biraz yani... E, ...ben zaten hani bir süredir... ...etrafımda çok kişi Kabakli'nden... ...çıkardığı için şeyi... E, ...albümünü... Hı hı. ...hani biraz gözlemliyordum zaten genel... Hani ...nasıllar, sanatçıyla ilişkileri nasıl... ...bu süreç nasıl ilerliyor falan diye... E, Herhalde onlar da birazcık beni biliyorlardı. Ee, sonra karşılıklı oturduk, anlaştık. <gülüyor> evet, çok güzel. Ee, şimdi bu stüdyo ile beraber sizin aklınızdan geçmedi mi? Çünkü Can da çok böyle sayıda sanatçıya prodüktörlük yapıyor vesaire. Geçti, Can geçti. Güngör. Tabii en büyük hayallerimizden biri. Ama Türkiye'de plak şirketi birazcık zor bir iş gerçekten. Hmm. Yani özellikle her şeyi yasaya uygun ve şey hmm. düzgün ve hani... ...en iyi şekilde yapmaya çalıştığınız zaman... ...hani hiçbir şekilde teşvik edici bir evet. şey yok. Yani kendi öz motivasyonunuz dışında durum yok. Ee, biraz o, o demin de... dediğimiz şeye de geliyor sanki. Yani her her durumda biraz böyle... E, ...insanların bildik şeyi istemesi... ...ve farklı bir şeye çok açık olmaması sıkıntısı tabii var ki, aslında. Tabii ki, tabii ki. O da var. Ee, ama şu da var, hani atıyorum... ...bağımsız müziğin mesela... Bir plak şirketi olmadan, yasal bir plak şirketi olmadan ben Hı -hı. CD basıp satamam. He. Yani bu mesela çok büyük bir engel benim için. Mutlaka o hukuksallaştırma gerekiyor. Onu, Aynen öyle. Legalleştirme. Ve bu, ve bu legalleştirme süreci e, maddi olarak çok büyük bir yük. Hı -hı. Hani özellikle bağımsız bir sanatçı için He. düşündüğünüz zaman. E, haliyle e, bir plak şirketi açmakta bütün bu mali yükleri yüklenmek ve sanatçıyı memnun ...etmek gibi bir sorumluluk Hı. getiriyor. Ee, o yüzden de hani çok e, avantajlı değil <gülüyor> plak şirketi. Buradan <gülüyor> kaba kendine çok, teşekkür ediyorum. Evet, çok biz de seviyoruz ama bir şey Şubat ayında bir plak şirketleri serisi yapmıştım, davetli <gülüyor> etmiştim. Çok da yani zaten müzisyenlerle kurulmuş bir ekip gibi Aynen böyle çok öyle. güzel Aynen bir öyle. ekip. Çok, çok mutluyum yani. Evet, az, yani az sayıda da olsa güzel böyle başarılı işler yapan bağımsız Kesinlikle. şirketler de var ortalıkta. Evet. Ee, belki zamanı gelince siz de yaparsınız. İnşallah. Değil mi? <gülüyor> ee, peki çok teşekkür ediyorum ee, tekrar böyle e, her telden ederim. değişik yerlere gire gire e, yayında ve yayın dışında kendi aramızda konuşa konuşak çok güzel bir program oldu hızlı evet. da aktı vakit. Ee, Albüm Cuma günü yayınlanıyor demiştik zaten konserler var önümüzdeki dönemde Lipin konserleri işte İstanbul dışında Ankara, e, Eskişehir ve İzmir'de dinleyebilirsiniz zaten şeyde online Facebook sayfanda Vesaire zaten, hepsinin detayları var ee, tekrar daha sonra programda başka bir programda buluşmak üzere diyorum ben o zaman hani e, yapalım da çok da keyifli oldu <gülüyor> e, ve son olarak e, albümden ...Beni Buraya Sen Koydun isimli parçayı dinleyeceğiz... ...ve bu akşamki programı böylece noktalayacağız. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim, büyük keyifti. Ee, Nili pekle beraberdik bu akşam Alçak Basınçı'da. Seni Buraya, Beni Buraya Sen Koydun... Ee, ...son parçamız olacak, gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Bu duygu bir ...başkasına devretmeden... Olamam Aa, Bir dinle sen yükü sana Atıp kaçsam Alçak basınç Popüler kültürün kıyısında yeşeren alternatif ve yenilikçi müzik akımları Hazırlayan ve sunan Harun İzer